İlham veren yaşam öykülerini konu ediyoruz ve ilham veren yaşam öykülerini sizlerle buluşturuyoruz. Konuklarımız, bu yaşam öykülerinin kahramanları, bu ilham veren yaşamları yaşayan insanlar bizzat kendi öykülerini bizlerle paylaşıyorlar. Bu hafta da biliyorsunuz radyomuz için de özel bir hafta ve bu hafta da bizim yine özel bir konuğumuz var. Kendisi yaşam öyküsünü paylaşacak, biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Bakalım bize neler anlatacak, nasıl bir yaşam öyküsü anlatacak konuğumuz sevgili İnal Aydınoğlu. İnal Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk çok teşekkür ederim Kenan Beyciğim. Nasılsınız iyi misiniz? Çok teşekkür ederim sağ olunuz. Çok Biz iyiyim. teşekkür ediyoruz programımıza konuk olmayı kabul ettiğiniz yaşam öykünüzü bizlerle paylaşmayı kabul ettiğiniz çok mutlu ettiniz bizi çok teşekkür ediyoruz bunun için size. Çok teşekkür ederim Kenan Bey. Peki hocam sormak istiyorum İnal Aydınoğlu kimdir nerede ne zaman nasıl başlamıştır yaşam öyküsü? Kenan Beyciğim. Buyurun. E Dört yıldan beri insanlara gönüllülük yolunda ilham vermeye çalışan, insanları gönüllülüğe yönlendirmek için çaba sarf eden, sevmeye vermeye paylaşmaya yönlendire girmek için çalışan bir gönüllüyüm. Ne güzel. 1941 yılında Gaziantep'te doğdum. Doğduğumda babam Gaziantep'in en varlıklı ve en ünlü iş adamıymış. İlk da, okula başladığımda tabii ki en zor şeylerden birisi paraya ve şöhrete dayanabilmek. Benim babam da dayanamamış, iflas etmişti. O nedenle ilk okuldan itibaren üniversiteyi bitirinceye kadar çalışarak okudum. Birazcık isterseniz o yıllara dönelim mi Bey? E, Gaziantep'tesiniz. Gaziantep'te hayata gözlerinizi açıyorsunuz. Gözlerinizi açtığınızda aslında e, şanslı bir aileye gözlerinizi açıyorsunuz. Dünyaya geliyorsunuz. Babanız evet. Gaziantep'in en ünlü iş adamlarından bir tanesi ama sizin de söylediğiniz gibi daha çok erken yaşlarda siz ilkokula başladığınız dönemlerde babanız iflas ediyor. Birazcık o yılların Gaziantep'ini, o yıllardaki sizin doğup büyüdüğünüz ortamı biraz bize anlatır mısınız? Ben Kürttepe'de doğdum Gaziantep'te. Mahallemizde yaşayanların yüzde doksanı Kürttü. Bir tek gün Kürt Türk ayırmadan hepimiz birbirimizin evinde birbirimizin bahçesinde oynayarak, birlikte e, çalışarak e, hayatımızı sürdürdük. Çok e, mutlu bir çocukluk dönemi vardı. Evet. Ama belki de hayatımın en büyük şansı İlk okula başlayacağım günlerde babamın iflas etmiş olmasıydı. Çünkü ben altı kardeşin en küçüğüyüm, altı numarayım. Diğer kardeşlerim babamın varlıklı döneminde büyümüşler. Benim gibi hayatı öğrenebilme imkanı ve gece gündüz demeden çalışma imkanı bulamamışlar ve o nedenle de e, ailenin en başarılı olmaya çaba sarf eden insanı ben oldum. Peki ilkokul dönemlerinden itibaren çalışmaya, bir yandan çalışıp bir yandan okumaya başladınız. Okul nasıl gidiyordu, okul hayatı nasıldı, nasıl bir öğrenciydiniz? <gülüyor> liseyi bitirinceye kadar, liseyi bitirinceye kadar her dönem iftihara geçerdim, takdir alırdım. E, çünkü e, okuldan gelirdim. Erken yatardım, sabah beşte uyanır, saat yedi buçuğa kadar ders çalışırdım ve ondan sonra okula giderdim. Ve çalışabilmek için ticaret ortaokulunu ve ticaret lisesini seçtim, meslek liselerini seçtim. Çünkü onlar oralarda okuyanlar çok rahat iş bulabiliyorlardı. Gelir vergisi kanunu yeni çıkmıştı. Gaziantep'te muhasebeci, hesap bilen insan sayısı çok azdı. Ticaret ortaokulu ve ticaret lisesinde okuyanlar bile hemen iş bulabiliyorlardı. Ne güzel. Peki siz ticaret lisesini bitirdiniz, sonra neler yaptınız? Sonra İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne geldim. Orada iş ararken Gaziantep'ten bir tanıdığım "İstanbul'da benim mallarımı satar mısınız?" dedi. Çünkü abim İstanbul'daydı. Onunla beraber o malları satmak üzere ticarete başladık. Üniversitenin birinci sınıfından ikinci sınıfına geçtiğim sene 1961 yılında İstanbul Ticaret Odası'na kaydoldum ve resmen 51 yıl ticaret yaptım 2012 yılına kadar. Ama bu dönemde ticaretin bütün meselelerini hem kazancını hem acılarını yaşadım. Ciddi bir Toplum ömür bittikten sonra askere gitmiştim. Evet. E, artık para kazanmaya başlayan iyi bir işim vardı askere gidebilirim dedim. Ben askerdeyken iki yıl İstanbul'dan uzak e, askerlik yaptım. O askerlik döneminde işim önemli zararlar görmüştü. Gıda işi olduğu için kalitede de e, zarar görmüştü. Evet. Geldim askerden sonra işi kurtarmaya çalıştım ama kurtaramadım. Ve tasfiye etmeye karar verdim. Tasfiye esnasında iflas ettim. Her şeyim bitti tasfiye esnasında. Bir tek kuruş borcum kalmadı ama bir ceketimden başka bir şeyim de kalmadı. Ee, Sonra neler yaptınız peki? Bu iflasın ardından, bu tükenişin ardından? Hemen Kadıköy'e geçtim. Kadıköy'de 8 metrekarelik küçücük bir ofis kiraladım ve orada emlak komisyonculuğuna başladım. Emlak komisyonculuğun esnasında e, çok sıkıntılar yaşıyordum. O arada yeni evlenmiştim. Eşim henüz üniversitede okuyordu. Güzel Sanatlar e, Akademisi'nde yüksek mimarlık tahsili yapan akademinin en güzel kızı ile e, tanışmıştım. Ne güzel. Ve iflas etmeden evvel evleneyim de edersem o zaman iflas edeyim dedim. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇flas ettim. Fakat e, iflastan sonra gecem yoktu, gündüzüm yoktu. Hep çalışıyordum. Evimin kirasını, ofisimin kirasını ödeyebilmek en önemli işimdi. 1978 yılında e, bir tanıdığım dedi ki ben bir gönüllü kuruluşa katıldım. Sen doğruya oraya katılır mısın? Dedi. Bir düşündüm. Gönüllüler zengin insanlardır. Onlara mal satarım, onların malını satarım. Hem de muhit edinirim dedim. Öyle oldu ki O gönüllü bunu. kuruluşa katıldım. Bir baktım ki orada da herkes benim gibi ekmeğini arayan genç insanlar. Ne onlara bir şey satabildim ne onların bir malını satabildim. Ama orada o gönüllü kuruluşta hayatımı kazandım. İnsanlığımı kazandım. 1978 yılından beri o gönüllü kuruluşa katıldığım günden beri hayatımı zenginleştiren, hayatıma anlam katan, hayatıma zenginlik katan tek şey gönüllülük ve gönüllülük duygusu oldu. O tarihten beri de günlük mesaimin yarısını gönüllülüğe ayırarak çalışıyordum. 2010 yılından beri de %100'ünü e, gönüllülüğe ayırarak çalışıyorum. 1900... İlk gönüllü olduğum günlerde evet. herkes çok yadırgadı ve çok kınadı. Sen evvela ev, evinin ekmeğini kazan kiranı öde, ofisinin kirasını öde ondan sonra gönüllü ol dediler. Ama öyle büyük bir, bir e, mutluluk duyuyordum ki gönüllü hizmet projelerinden hem gönüllülük yapıyordum, çok çalışıyordum. Fakat bereketim arttı, rahmetim arttı. O tarihten sonra daha iyi kazanmaya başladım. Ee, ve 51, 1978 e, yılından beri de gönüllülük yapmaktan tasavvur edilemez derecede büyük bir mutluluk duyuyorum. Muhteşem. 1978 yılından bahsediyorsunuz aslında İnan Bey. Yani 78 yılında gönüllü olarak bir sivil toplum kuruluşuna girmek ve o günden bugüne kadar çalışmak ki Türkiye'de gönüllülük dediğimiz kavramın, olgunun insanlar tarafından bilinmesi, yaygınlaşması tabii ki hep vardı. Eskiden beri aslında ta Osmanlı'dan beri daha da eskiden beri Hayır işlerinde çalışmak, gönüllü olarak çalışmak, imece çalışmak birçok versiyonu var aslında ama bugünkü anlamıyla sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak faaliyette bulunmak belki de 90'lardan sonra hayatımıza girmiş bir kavram. Ama siz ne şanslısınız ki 1978 yılında bu yolculuğa başlıyorsunuz ve bugün hala zamanınızın %100'ünü gönüllü olarak harcıyorsunuz. Az sonra gönüllü olarak neler yaptığınızı detaylı olarak soracağım. Bu arada işler ne oldu? Hani bir yandan ofisinizin kirasını evinizin kirasını ödemeye çalışıyordunuz e, işleriniz tekrar büyüdü mü neler yaptınız o dönemde e, bereketim arttı dedim gönüllülük evet. bereketimi artırdı dedim ayrıca gönüllü olmak insana düzgün e, ahlaklı edepli güvenli güven veren bir hayat yaşamayı gerektiriyor gönüllülük ve güven veren bir hayat yaşadığınız da ticarette en çok aranan en büyük sermaye güven vermek. Güven verdiğiniz zaman kazanıyorsunuz. Güven verdiğiniz zaman iş yapıyorsunuz. Bir müddet sonra küçük gayrimenkul yatırım ortaklıkları kurarak yatırımda sermaye ile iş yapma imkanını ve ortaklık iş yapma imkanını yarattım. Sonra Allah kısmet etti. Çocuklarımın her ikisini birden yurt dışında Amerika'da okuttum. Her ikisi de hem doktora ve master yaptılar. Evet. Dünyanın en büyük üniversitelerinde. Şu anda işlerimi onlara bıraktım. Onlar iki tane oğlum var. Onlar işlerimi idare ediyorlar. Ben ise iş ortağım ve e, abim olan e, bir arkadaşımla yani abi dediğim bir arkadaşımla ve ablamla birleşerek üçümüz Gönüllü Hizmet Vakfı diye bir vakıf kurduk 2010 yılında. Peki neler yapıyorsunuz bu vakıfla beraber? Eee Bugüne kadar bir bölümü e, Gaziantep'te olmak üzere dokuz tane okul yaptık. Dokuz örneğin, tane okul yaptırdınız. Dokuz tane okul yaptırdık evet. ve milli eğitime bağışladık. E, örneğin Eylül ayında Gaziantep'te büyük bir e, güzel sanatlar lisesi açıyoruz. Kurtköy'de e, 300 yataklı bir öğrenci yurdu yapmıştık. Onun bir tarafına Fen Bilimleri Lisesi diğer tarafına da Sosyal Bilimler Lisesi yaptık. E, Fen Bilimleri Lisesi 7 seneden beri çalışıyor. Türkiye'nin ilk %3'ünden öğrenci alıyor. Anadolu'dan gelen üstün nitelikli, üstün yetenekli çocuklar İnal Aydınoğlu öğrenci yurdunda Parasız yatılı kalarak isterlerse fen bilimleri lisesinde, isterlerse sosyal bilimler lisesinde okuyacaklar. Her ikisinin de tam ortasında yurt. Yürüyerek gidip gelecekler. İnal Bey peki şunu sormak istiyorum size. Şimdi bahsediyorsunuz yaptırdığınız okullardan, yurtlardan. Siz sonuç itibariyle bir iş insanısınız ve e, buralara ciddi manada okul yaptırmak, yurt yaptırmak ciddi maliyetler aslında. Özel okul yapabilirdiniz. Buradan yine işte e, bunu ticarete dönüştürebilirdiniz. Para kazanabilirdiniz. Ama bu amaçlarınız yoktu. Neden yaptınız? Neydi derdiniz? Neden böyle bir şey yaptınız? Kenan'cığım hayatın bir toplama dönemleri var. Ben eee 2010 yılına kadar Allah'ın kısmet ettiği ölçüde evi barkı olan, e, kimseye muhtaç olmadan yaşayabilecek mütevazi bir varlığa sahip oldum. Ondan daha fazlasını hedeflemedim. Biz bu milletin, bu devletin insanlarıyız. Yapabileceklerimizin hepsini de bu millete, bu devlete bağışlayarak kurumsal hale getirmek istedik. Yani özel bir eğitime girmeye cesaretim olmadı. Şu anda yaptığımız dokuz tane okulda altı aşkın öğrenci okuyor. Önümüzdeki yıl yedi bin, yedi bin beş yüz olacak okuyanların sayısı. Ayrıca bir toplumdan toplumu kültür ve sanattan mahrum bıraktığınız zaman o toplumun gelişmesi çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmesi ve mutlu olabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle de e, Ataşehir'de içinde 21 tane salonu olan bir kültür merkezi yaptırdık. Muhteşem. Gecekondu mahallesinden kentleşmeye dönüşmeye çalışan bir yerdi ama kültür merkezi bittikten sonra bir arkadaşımla kültür merkezindeki bir etkinlikten çıkmıştık hayretler içinde kaldım dedi. Bu kültür merkezi ilk bittiğinde burada bir konsere gelmiştim arabamı park edip yürümeye korktum dedi ama şimdi baktı çıktım e, bir etkinlikten burası Paris'e dönmüş dedi. Gece saat 12'de bütün ışıklar yanıyordu. Bir kültür merkezi bir büyük mahallenin, bir büyük e, insan topluluğunun hayatını değiştiriyor. Buraya gelirken dedi gördüm ellerinde bağlamasıyla, gitarıyla, kemanıyla buraya gelen çocukları gördüm. Nasıl iftihar duydum dedi. Şimdi ikinci bir kültür merkezi yaptırıyoruz. Gönüllü Hizmet Vakfı olarak 26.300 metrekare toplam inşaat alanı var. Kapalı alanı var. 700 kişilik bir konser salonu var. 250, 300, 350, 400 kişilik başka salonları var. E, 20'den fazla salonu var. Büyük e, toplantı alanları var, restoranları var, e, kitapçı dükkanları var. 26 İstanbul'un e, en büyük kültür merkezleri arasına girebilecek bir kültür merkezi Ataşehir Belediyesi ile birlikte yaptırıyoruz. İnan Bey. Biraz Özellikle özellikle az önce sordum yani siz belli bir yaştan sonra da eğitim hayatında hani çocukların eğitimine yönelik olarak yapacağınız şeyleri bir yatırım olarak da yapabilirdiniz ama toplumsal bir yatırım olarak yapmayı tercih ettiniz. Finansal bir yatırım değil toplumsal topluma tamamen toplumu dönüştürmeye o işte Anadolu'dan gelen çocuklara daha iyi nitelikli eğitim alma imkanları sağlayacak ortamlar yaratmaya Adadınız işinizi o yönde değiştirdiniz. Dolayısıyla özellikle de sormak ve sizden duymak istedim. E, tüm bunlar, bu anlattıklarınız gerçekten burada e, büyük bir e, mutlulukla dinliyorum. E, belli bir yaşa kadar sizin de söylediğiniz gibi toplumdan aldıktan sonra tekrar o gönüllü e, olmanın yıllarca gönüllü olarak çalışmanın da verdiği e, hazla inançla tekrar topluma vermeye çalışmak farklı farklı şekilde bunu yansıtmak yeri geldiğinde bir kültür merkezi yeri geldiğinde bir okul yeri geldiğinde bir yurt olarak inanılmaz güzel hikayeler bir yaşam öyküsündeki herhalde e, çok güzel e, nüanslar dolayısıyla da bir de şunu konuşmak istiyorum aslında yavaş yavaş yayınımızın da sonuna doğru süremiz ilerlerken e, siz bütün bunlar aslında belli bir yaştan sonra yapmaya başladınız. Yani belli bir yaşa kadar herkes gibi yoğun tempoda çalıştınız kazandınız, hayatınızı kurdunuz ama bir yaştan sonra herkesin köşeye çekilip artık e, kendiyle me e, meşgul olduğu dönemlerde siz topluma bir şeyler vermeye çalıştınız. Ne oldu tam olarak? Kaç yaşından sonra nasıl oldu? Ve bu Enerji nasıl geldi? Bak bu beraber kurduğumuz abim Mustafa Safet Bey rahmetli Göte'nin bir lafını prensip edinmişti. Göte e, zengin ölmek ayıptır demiş. O da mütebazi küçük bir varlığı vardı. Hepsini gönüllü hizmet vaktine bağışlayarak rahmete kavuştu. Ben Daha de varlığımın, varlığımın bir bölümünü çocuklarımla paylaştım. Büyük Büyükçe bir bölümünü Gönüllü Hizmet Vakfı'na hizmet için ayırdım. O nedenle e, bu tarihe kadar yaptığımız hizmetlerde sadece kamu kurumlarıyla ortaklık yaptık. Onun dışında hiç kimseden bir tek kuruş vakfımıza bağış kabul etmedik. Şimdi yürümekte olan üç tane daha projemiz var. Evet. Kültür merkezi bir yıla kadar bitecek. Yüzde yetmişim bitti. İkinci kültür merkezi. Evet. Ee, bir tane 60'a yakın polikliniği bulunan bir sağlık merkezi yapıyoruz. Gene Ateşehir Belediyesi ile müşterek olarak yapıyoruz. Ayrıca 14 tane polikliniğe bulunan bir sağlık merkezini dahi daha e, yeğenim katkı yaparak yani ailemizden katkı yapılarak Ataşehir Belediyesi ile müşterek yapıyoruz. Şu anda e, projesi tasdik edilmekte ve ruhsatı alınmakta olan e, çok nitelikli ve e, sanat eseri niteliğinde bulunan bir kütüphane inşaatı yapıyoruz. Yani abi, muhteşem yapacağız. muhteşem hizmetleriniz var. Bunların eminim birçok tanesi daha var ve hepsini paylaşabiliriz. Ama süremizde hızlı ilerliyor. Yavaş yavaş programın evet. sonuna geliyor. E, o yüzden şehirde, size, şehirde... size şey sormak istiyorum izninizle. Ee, yani bütün bunların hepsi e, vakfınızla yaptığınız güzel hizmetler var ama siz bir yandan da gönüllülük üzerine e, çok değerli e, konuları içeren kitaplar da yazıyorsunuz. Kaç tane evet, kitabınız değil. oldu bugüne kadar? kitabım yayınlandı. Hepsi sevgi ve gönüllülük üzerine. Hepsi sevgi ve gönüllülük. Ben sevgiden ve gönüllülükten başka bir şey bilmiyorum. Başka bir şey yazma imkanım da yok. Şu anda 16. kitabımı yarın yayıncıya vereceğim. Son okumalarını yapıyordum. Onun da ismi 65 yaşından sonra sevgi ve gönüllülük. Yani Emekli arkadaşlarımın e, günlük rutin işlerle uğraşarak sahip oldukları bilgiyle, birikimle, deneyimle, başka insanlara hizmet etmeden yaşamaları beni çok üzüyor. Ben bu tarihe kadar 10.000 bini aşkın insana gönüllülük eğitimi verdim. E, Kadıköy'ün bütün mahallelerinde 3000 bin tane gönüllü eğittim ve mahalle gönüllülerinin kurulmasına önderlik yaptım. Halen Marmara Üniversitesi'nde e, kuruluşuna önderlik yaptığım bir yüksek lisans, tezli yüksek lisans programında gönüllülük ve gönüllü yönetimi dersi veriyorum. Yani e, gönüllülüğü öğrenebilmek ve bu konuda bilgi, birikim ve deneyim e, biriktirebilmek için büyük bir çaba içinde çalışıyorum. Müthişsiniz. Ee, Biz de size bu işleri yapacak uzun uzun ömürler diliyoruz ve gerçekten hikayenizi dinlemek bizleri bugün çok mutlu etti. Son olarak ne söylemek istersiniz dinleyicilerimize? Yeni yayınlanacak kitabım, yeni yayınlanacak kitabım. 65 yaşına açan bilgi, birikim, deneyim, maddi manevi şeylere sahip olan insanların hepsine yol gösterici Allah bize neyi kısmet ettiyse bize kısmet ettiği her şeyle insanlara ve dünyaya karşı borcumuz vardır. Bu borçlarını ödemeden giden o bilgi ve birikimlerle mezara gitmeye hazırlanan insanları mücevherleriyle gömülen firavunlara benzetiyorum. Herkes bu toprak, topraklardan, bu e, toplumdan ne kazandıysa hepsiyle başka insanlara borçludur, hizmet etmeye hazır olması gerekir ve e, varlığının, bilgisinin, birikiminin, e, deneyimlerinin hepsinin de bu mübarek Ramazan gününde Zekatını vermek de yükümlüdür. İnal abi çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için artık süremizin sonuna geldik. Çok sağ olun iyi ki varsınız yaşam öykünüzde ilham verdiniz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Kenan kardeşim. Sağ olun. Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili İnal Aydınoğlu'ydu. Kendisinin de anlattığı gibi 1940'lı yılların başında başlayan bir hayat öyküsü. inişlerle çıkışlarla dolu bir hayat öyküsü ve... Onlarca yıl gönüllü, gönüllü hizmete kendisini adamış. Bugün yaptırdığı okullar, yaptırdığı kültür merkezleri, sağlık merkezleri, bir sürü daha bu topluma kazandırdığı çok güzel yapılar, hizmetler var. Kendisi hala gönüllük anlatıyor. Üniversitede ee, sivil toplum örgütlerinde her yerde, her insana gönüllülüğü yaymaya çalışıyor ve ömrünü buna adamış ilham veren bir yaşam öyküsüydü. İyi ki var İnal Aydınoğlu ve böyle hikayeler. Ee, biz umarız toplumda sayısı daha da fazla artar ve programımızın sonuna geldik. İki hafta sonra Salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Kente Gizli öyküler programında bizler yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Ben Kenan Doğan. Programı istediklerimiz Tuğçe Günalan ve Teknik masadaki açık radyo çalışanı değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın efendim.